28A3 radyolarında Panik Odası Arkadaşlar 28'e 3 radyolarındaki Panik Odası adlı programımızın 3. bölümüyle karşınızdayız. Ee, Ekin Deniz Kuzu Ali sebeplerden dolayı Fethiye'ye gittiğinden ben Koparal ve yanında Furkan Çolak'la sizinle birlikte olacağız bu programda. Hazır Deniz yokken biz de size bir müzik programı hazırlayalım dedik. Lafı çok uzatmadan da ilk şarkımıza geçiş yapıyoruz. selam arkadaşlar Pantera'nın 1997'de canlı kayıtlarından oluşan albümünden Cemetery Gate şarkısını dinledik. Konser nerede? Konser toplama yani. Turnedeki konserlerin. Hangi turne? Official Live Proof turnesinden işte. <gülüyor> ben biraz Pantera'dan bahsetmek istiyorum. Panteranın kuruluşundan değil ama Phil Anselmo'nun Pantera'ya katılması yani 1989'da katıldı Phil Anselmo Pantera'ya. Pantera Hakikaten pantera o zaman oldu yani. Ondan önce çünkü power metal takılıyorlardı. Ondan sonra... Power <gülüyor> metal <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Lümten bir cümle ya. Nasıl? Sludge <gülüyor> metal takılmaya başladılar. Böyle. Sludge groove ağırlıkla takılmaya başladılar. Ne? Onlar ne? İşte metal tarzları diyelim. <gülüyor> Abi bilen var bilmeyen var. Biraz kavramların altını açalım ki bence güzel olur. hem yani Program zenginleşmiş olur. Biz neye sludge neye stoner? Neye Groove diyoruz? Bunlardan bir bahset istiyorsan. <gülüyor> ee, Yoksa çok böyle entel, böyle saçma görünüyoruz dışarıdan anladın mı? E, tamam o zaman şimdi Heavy Metal dediğimiz kavram da daha çok nasıl desem böyle hani e, nefret, öfke duygusu üzerine kurulu bir metal janresi olduğu için. Sludge Metal daha e, şarkı sözleri olarak da Melodiler olarak da daha duygusal diye düşünüyorum. Yani Groove Metal de öyle. Aslında açıp araştırırsanız benden daha iyi şeyler biliyor hale gelirsiniz tabii ki de. Yani şöyle diyelim, ben bir ekleme yapayım daha doğrusu, Me metal kendi içinde yeni tür ayrımlarını oluştururken tabii ki her müzik gibi ne derler kendini var ettiği coğrafyadan etkilendi. Heavy metal'in alt kollarından birisi olan bahsettiğimiz sludge stoner işte groove vesaire daha çok Amerika'nın Amerika sahnesinin güney ayağında ortaya çıktı desek çok yanlış bir şey söylememiş olmayız. Redneck müziği yani. <gülüyor> yani a, re, Redneck müziği Şöyle redneck müziği, Amerikan folkundan çok etkilendiğini söyleyebiliriz, e, bu tarzın. E, yani eğer güneyde yaşamış birisi varsa aranızda, ki bizim dinleyicilerimizin birçoğu fethiyeli olduğu için bunu çok iyi hissederler. E, o yazın, o yapış yapış, ne o çok sıcak, böyle cıvık, cıvık cıvık, insana, insanın şevkini kaçıran, yani, ...oturup sadece arada bir iç geçirip felsefe yapmaya iten o ruh hali doğal olarak Heavy Metal'in bu alt kollarında da daha orta tempo müzikler, daha yapışkan melodiler olarak tezahür etti. Yani türün temel evrimi böyle oldu bana sorulacak olursa. Çok iyi oldu, çok da güzel. İyi oldu bence. Çünkü e, bu tarzın öncüllerinden sonra 2000'lerde geldiği nokta gerçekten e, iyi bir müzik dinleyicisini ya da ne derler düşünceli değil de saf müzik dinleyicisini ciddi anlamda duygulandıracak bir evrim gösterdi. E, 2000'lerin başında birçok yeni Atlantalı grup e, bu tarzın müzikal gelişiminin son noktasını bizlere ileten albümler yayınladı. İşte Mastodon'dur, Baronez'dir bu tarz e, şey gruplar, Stoner gruplar. E, ama Stoner'ın, Sludge'ın, işte Groove'un şeyden de Desert Rock dediğimiz e, Amerikan'ın çöl bölgelerinde gelişen müziklerden de ...ciddi anlamda etkilendiğini belirtmekte yarar var. E, buna örnek teşkil etmesi açısından... ...bir desert rock ezgisi çalmamız gerekirse... E, ...desert rock'ın bu çölde gelişen rock müziğin... ...nasıl bir müzik olduğunu bize en iyi açıklayacak olan... ...keyastır diye düşünüyorum ben. O yüzden... Keyaz'ın Blues for the Red Sun Meda albümün de Blues for the Red Sun albümünden bir şarkı çalalım. Ee, siz de bu tarzın nasıl evrimleştiğini ve bugüne geldiğini daha ne derler iyi kavramış olun. Ee, dinliyoruz. Ah şu tatlı köy avareliğinden daha sıkıcı ne vardır ki? Hava sıcak, her yer sessiz, kimsenin bir iş yaptığı yok, herkes felsefeyle uğraşıyor. Dostlarım yanınızda oturup sizleri dinlemek hoş bir şey ama otel odama giderek rolümü ezberlemek hepsinden daha güzel. Ne kadar doğru söylediniz. Sizi çok iyi anlıyorum. Elbet kent yaşamı daha güzeldir. Çalışma odanda oturursun. Uşağın size haber vermeden kimseyi içeri almaz. Telefonun hemen yanındadır. Sokağa çıkar çıkmaz fayton hazırdır. Güzel çiçeklerim. Ona anlatın hepsini. İşte yani olayın özeti. <gülüyor> <gülüyor> Çok denk geldiğini düşünüyorum ben. Martının bu kısmının bahsettiğimiz şeylere. Şarkı gördüğünüz gibi neredeyse başından sonuna kadar hiç tempo değiştirmiyor. Hiç yükselip alçalmıyor. Ee, öyle, aslında sinir bozucu bir tarz. Sinir bozucu bir stabilliği var yani şarkı. Evet. Yani baş, başından sonuna kadar bir tek düzelik içeriye akıyor şarkı. Ama e, sonuç itibariyle yarattığı estetik de bu ne derler tek düzeliğinden ileri geliyor zaten. E, olay Aşağı yukarı böyle yani ilk şarkıyla ikinci şarkı arasında umarım bir bağ kurabilmişsinizdir. Yani bu bizim anlatmak istediğimiz şeyi anlatabilmiş olmamız açısından önemli. Evet aslında şarkının özgünlüğü tek düzeliğinden geliyor diyebilirim. Yani bu tek düzelik alışılmış bir tek düzeliğin dışında özgünlük yaratan bir tek düzelik ve... Kendisinden sonra gelen grupları, müzik akımlarını daha etkileyen bir tek düzellik bence. Desert Rock hakikaten çok güzel müzik yani. Yani Çöl, her anlamıyla Amerikan hayatında önemli bir simge olduğu için, vahşi batıda, işte sonrasında modern Amerika'da, Amerikan rüyasında, yabanıllığı temsil ettiği için filan herhalde. Yani çölde gelişen müzik tarzları da Böyle yabanıl bir etkinlik gösteriyor. Yani tabi bunu sosyolojik derinliklerini irdelemek, incelemek çok bize düşen bir şey değil. Biz sadece dinleyeceğiz Ama e, hayatta her şeyi böyle birbirini etkileyen temas ettiği noktalarda birbirine hareket ettiren ya da durduran e, özellikler gösterdiği için bunları da incelemek gerekiyor çoğu zaman şimdi ne çalmamız gerektiğini ben bilmiyorum çünkü epey kendimizi kısıtlamış olduk bence biraz daha gerilere gidelim gittikçe geriye doğru gidiyormuşuz gibi oldu ama diğer şarkıda da 2000'lere geliriz yine şimdi süper trump çalıcaz fools Overture şarkısı seas and oceans, we shall defend our island, whatever the craft may be, we shall never surrender. <laughs> Sese kağıdının içinde vahşi gül viskisi, Kapıya yaklaşan ayak sesleri, Ayak seslerinin durması, Kalbimin güm güm atması, Kapının açılmama sesi, Kapıyı tekmeleyen ayak, Bir erkek sesi, babamın sesi, Babam anneme sesleniyor, cevap yok, Ayak tekmeliyor, ayak daha sertçe tekmeliyor, Tahta yaralıyor, erkek sesi, Gecenin karanlığında, Ayak kapıyı kırarcasına tekmeliyor, Ayağın biri kapıyı delip geçiyor, Şişe düşüp parçalanıyor, Çam kırıkları. Yumruk kapıyı delip geçiyor, adam küfrediyor, adam çıldırıyor, kafa güm güm çarpılıyor, adam avaz avaz bağırıyor, parçalayan bir omuz vuruşu, paldır küldür yuvarlanan bir insan gövdesi, bir kadın çığlığı, annemin çığlığı, çığlık çığlığa polis çağıran annem, tahta parçalarını oraya buraya fırlatan bir adam, kusan bir adam, annem polis çağırıyor, babam paldır küldür uzaklaşıyor, doğru arabaya, araba kapısı çarpılıyor, kontak anahtarı cırlıyor, tekerlekler avaz avaz, Birinci vites cartlıyor, tekerlekler çığlıklar atarak yol alıyor tepeden aşağı. Pek yok oluyor, sesler yok oluyor. Ses yok, görüntü yok, uçaklar hala salınıyor. Yürek hala güm güm atıyor, ses yok. Annem usul usul ağlıyor, usul cacık ağlama. Derken sessizlik, derken usul usul ağlıyor. Derken evin içinde dolanıyor, derken dolanmıyor. Derken usul usul ağlıyor, derken susuyor, duruyor. Derken uzaktan sesler geliyor, otoyolun uğultusu. Oh yeee! Yeah. Sam Shepard'dandım. Ee, Churchill, We Shall Never Surrender deyince aklıma savaş sonrasıyla ilgili bir şeyler okumak geldi. O yüzden Şahatay bize e, Wesley'nin tiradından bir bölüm okudu. Biz de SuperTrump'ın Fools Over Chur şarkısını dinlemiş olduk. Ardından da Güzel bir tırat dinlemiş olduk. İşte... ...öyle. <gülüyor> olan biten bu. Ee, Şarkılar çalmaya devam edeceğiz. Ee, Supertramp'ten bahsedelim mi o zaman? Supertramp İskoç muydu, İngiliz miydi ya? Bilmiyorum. İskoç'tu galiba. Ya da ben İskoç olmasını istiyorum. Yani... İngiltere'nin bu kadar... <gülüyor> iyi gruplara, sanatçılara sahip olmasını hazmedemiyorum. Bunlar ancak İskoçya'dan, İrlanda'dan falan çıkabilirmiş gibi geliyor bana. Supertramp ee... eğer... hani baştan beri türlerden filan söz ediyoruz ya, eğer bir... tür atfetmemiz gerekirse Supertramp'e... E, bu ister istemez progressive rock oluyor. E, ister istemez diyorum. Çünkü e, türleri müzikal yapılar belirlediği için her ne kadar e, Supertramp şarkıları itibariyle basit ama sanatlı bir yapı gösteriyormuş gibi gözükse de müzikal ustalıkların ön plana çıktığı e, değişken şarkı bölümlerinin e, şarkılarda yer ettiği filan da bir ederler. Durum arz ediyor. O yüzden e, tür sınırlamalarına gitmek istersek eğer Super Trump albümünü yayımlayan, dağıtan, satan şirket bizimse eee Super progressive rock olarak pazarlamamız gerekiyor. Şarkı güzel bir şarkı. Albüm keza çok güzel bir albüm ama e, ben mesela bir gün canım Supertramp dinlemek isterse e, Crisis What Crisis'i tercih ederim. Eğer bir müzik yapmaya kalkacaksanız bence esinlenilmesi gereken yıllar varsa onlar 70'ler ve 80'lerdir. Özellikle 70'ler ve 80'lerin de progresif Rock müzik türüdür diye düşünüyorum. Çünkü gerek şarkı sözleri olsun gerek de müzikal yapısı olsun gerçekten çok etkileyici, çok esinlendirici müzikler bunlar. Supertramp da bunun, bunların en güzel örneklerinden biri. Deminden beri şeyden söz ediyoruz, türlerin birbirine evrilip yeni ne derler yapılar, etkiler, e, tarzlar, eğilimler oluşturmasından söz ediyoruz. 70'ler, 80'ler Avrupa sahnesinin e, 90'lar sonu, 2000'ler başı e, Kuzey Amerika ve yine Avrupa sahnesine en büyük etkisi e, görece sadeleşip e, estetik boyutun yani sanatlı yapının ön plana çıkarıldığı Art Rock diye bir ee, tarza <gülüyor> öncülük etmeleri olabilir bana sorulacak olursa ee, o zaman biz de hani bu etkilerden söz edip duruyoruz madem birbirine etkileyen iten ya da duruduran şeylerden söz ediyoruz Kaliforniyalı ee, Los Angeleslı bir grup dinleyelim ee, daha önce çalmış mıydık dredge hatırlamıyorum ama çaldık Light Switch mi çaldık? O zaman ben Information çalmayı önerecektim. Regdan Information dinleyelim. Sonra bu ikisinin birbirleriyle nasıl bir ilgisi olabilir? Bunlardan söz edelim. İyi dinlemeler. Halimden çok memnun olmam gerekir. Belediyede katibim. Belediyede katip olmak ne güzel bir şey. Az iş, dolgun maaş, bol boş zaman, kentte nereye itsem büyük saygı. Bir belediye katibinin durumunu şöyle iyice hayal ettim mi İmrenmeden edemem. Şimdi ben de onlardan biriyim. Belediyede katibim. Eğer elimden gelseydi her sabah kahvaltıda arta kalan kırıntıları toplamak için oda oda dolaşan büronun kendisine bu büyük itibarı yesin diye vermek isterdim. Drechten dinledik. Artrak formunun... <gülüyor> <gülüyor> ...artistik gelişimini incelemek için. Aradaki bağlantıları dinleyenler kursun diye... ...çok fazla konuşmamaya çalışıyoruz. Hani böyle... ...janr karşılaştırmaları yaptığımız zaman. Ama siz de dinlediğiniz zaman... ...evinin bazı benzerlikler ve... ...farklılıklar tespit edeceksiniz. Ama... Ben, tespit ettiğiniz benzerliklerin farklılıklardan daha kritik önem arz ettiğini de fark etmiş olacaksınız böylece. Dureciden dinledik, Information, The Paria, The Parrot, The Delusion albümünden. Ee, albümün çıkış tarihi e, yanlış hatırlamıyorsam emin olmak için bakıyorum. 2009, evet 2009. Dredge'in sondan bir önceki albümü. Son albümü bahsettin. Son albüm... E, ateşli. Dredge hayranları tarafından çok da beğenilmedi. E, bir insan, bir sanatçının nasıl ateşli hayranı olur? Bu bizim yapabileceğimiz bir tartışma değil ama... Galiba şeyi seviyorsun önce. Sanatçının gösterdiği genel artistik tavrı, artistik eğilimleri seviyorsun. Yani Dredj'in dünden bugüne albümlerini incelediğimiz zaman... E, ne derler? Yapıda ciddi farklılıklar tespit edebiliyoruz. Ama buna rağmen e, benzer yaptıkları şeyler de var yani. Aynı giden şeyler de var. İnsanlar sanırım bunların hayranı olduğu zaman çok radikal bir değişiklik gördüklerinde... Dinledikleri sanatçıda ya da gördükleri bir resimde vesaire ya da okudukları bir kitapta. Sanırım beğenmekle beğenmemek arasında ciddi tereddütler yaşayıp biraz da muhafazakar olmayı seçtikleri için beğenmemeyi tercih edebiliyorlar. Ben çok mu beğendim son albümü? Çok ben de beğenmedim. Yani bir iki şarkıyı seçip çıkartıp dinliyorum ben. Yani The Thought of Losing You filan dinliyorum son albümden. Ama gene de Dredge e, Amerika'da çok önemli bir iş başardı. Bence e, Art Rock dediğimiz olguyu bu kadar sanatlı ve ne derler dönemdaşlarına göre karmaşık olan bir müziği. Amerika'da kitlelere dinletmeye başardılar. Bence büyük bir olay bu. Türkiye'de de ciddi bir hayran kitlesi var Dredge'in. Ben e, bunu gördüğümde şaşırmıştım. Hatta İstanbul konserinden sonra şeyler, marklar falan şey demişti yani. Biz bir sonraki albümü İstanbul'da kaydetmeyi düşünüyoruz falan demişlerdi. Çünkü çok ciddi ateşli e, Düreç'ten birisi çıkıp e, Galata Kulesi'ni indiriyoruz dese hani gidip indirecek hayranları varmış Türkiye'de Düreç'in. Bence bunu görmek de çok şaşırtıcı çünkü e, müzik dergilerinde falan çok bahsedildiğini görmezsiniz Düreç'ten. Zaten benim başarı olarak e, gösterdim, işaret ettim çok yoğun gündemler yaratmıyorsunuz, sürekli gündemde değilsiniz ama bir iş <gülüyor> yaptığınızda bunun etkileri e, müzik dünyasını sanat camiasını ağır etkiliyor bu bir başarı e, ihtiyaç var halka görevi müzik olması için <gülüyor> yani benim direj için söyleyebileceklerim bunlar bir Light Motif sever olarak Çağatay ne der bilmiyorum. Evet benim Dredge'den en sevdiğim albüm Dredge'in e, uzun kayıt olarak yaptıkları ilk albüm olan Light Motif. Son albüm beni hiç tatmin etmedi zaten. Sondan Hı -hı. bir önceki albüm ilk albümden izler taşıyan bir albümdü. Yani ilk albümün çıtasını biraz daha yukarıya taşıyan bir albümdü. Direç özellikle benim için canlı performanslarının iki kalitesiyle öne çıkan bir grup. Dortmund konser, evet, hı hı. Dortmund konserindeki şarkıların albüm kayıtlarından daha da güzel olması beni çok etkilemişti. Şimdi müziklerin evriminden bahsettik. Furkan ateşli müzik sevmekten bahsetti. Ben de ateşli bir hayranıyım muayranıyım. Ee, küçüklüğümden beri. Flan dinliyorum. Müzikler, e, yani başka müzikler, başka başka müziklerden evrimleşiyor. Şimdi ben de 90'ların slash metali olan, hala günümüzde devam eden bir gruptan, yine Flan Selmo'nun solistiğini yaptığı bir gruptan bir şarkı çalmak istiyorum. Grubun adı Down, albümün adı The Purple EP, şarkının adı da Open Coffins. 1, 2... Sorry. It's the strength of defiance That defies the life Fame is well deserved, Spaniard. I don't think there's even been, ever been a gladiator to match you. As for this young man, he insists you are Hector Reborn. Or was it Hercules? Why doesn't the hero reveal himself and tell uh, us all your real name? You do have a name. My name is Gladiator. How dare you shove your back to me, slave! You will remove your helmet and tell me your name. My name is Maximus Esimus Meridius. Commander of the armies of the north. General of the Felix legions and royal servant to the true emperor. Marcus Aurelius. Father to a murdered son, husband to a murdered wife. And I will have my vengeance. In this life or the next. Arms! Merhabalar <laughs> tekrarla. <laughs> <laughs> <laughs> Ee, şiddetli bir şarkı dinledik. Ee, Çağatay'ın en sevdiği tiradı atmasını sağlamak için küçük bir gladiator sahnesi oynadık size. Ee, Çağatay'ın çocukluğunun en büyük hayali konservatuvarda oyunculuk okumaktı <gülüyor> <gülüyor> sonra e, sanatsal kaldırlarda çok e, önemli bir Önder olduğu için Çağatay konservatuvar eğitimini reddetti. <gülüyor> ben dedi konservatuvardan diploma istemiyorum. Sıçayım konservatuvara dedi. dedi. Devlet be dedi benim sanatçımlığımı onaylayamaz lan dedi. O yüzden gitti Hacettepe'de İngiliz dili ve edebiyette okuyor şu anda. Çok mutlu Mohikan saçlarıyla. <gülüyor> ee, yani sludge'dan... Filansalmo'dan filan o kadar çok bahsettik ki ben Filansalmo'dan sıkıldım yani. Bir ay Filansalmo'nun şarkı söylediği hiçbir gruba dinlememeyi düşünüyorum şu an. Gladiator filmini çok seviyorum. Biraz Down'dan bahsetmek istiyorum. Down, Filansalmo'nun kendi kurduğu bir grup. 1991 yılında kurdu, Pantera. Yani yanlış hatırlamıyorsam, 91'de kurdu. Pantala'yla çalmaya devam ederken, 95 yılında NOLA atlı albümünü yayınladı, Down. O zamanlar bayağı ses getirmişti. 7 yıllık bir aradan sonra A Bustle In Your Hedge Grove diye bir albüm yayınladılar. Sonra 5 sene geçti, Over The Under'u yayınladılar. Sonra 5 sene daha geçti. Bu sefer... Tabii bütün grup üyeleri yaşlandı. Hatta... Phil Anselmo'nun Pantala'dan arkadaşı Rex Brown, grubu bırakmak zorunda kaldı çok iç geçiyormuş işte şimdi down uzun soluklu bir proje projeye başlamış oldu the purple ep ile dört tane ep çıkartacaklar seneler içerisinde zaten ondan sonra grup üyeleri 50 yaşına falan gelmiş olur daha da albüm yapmazlar zaten şimdi filan sen bu canlı konserlerde şarkı söyleme yetisini neredeyse kaybetmiş durumda gibi bir şey yani çünkü yaklaşık bir 30 senedir falan ot içtiği için sanırım ciğer ya da boğaz, burun da falan kalmadı zaten bir tane burun deliği varmış gibi <gülüyor> öyle yani ama olsun her türlü halini seviyoruz filan Selman'ı bir gün Rex Brown bir barda içiyormuş yalnız başına ee, bildiğin böyle Amerikan bari o, bar ortada falan böyle yuvarlak tek başına oturmuş içiyormuş sonra bir ses duymuş. Allah Allah demiş. Bu ses nereden geliyor acaba? Rex Furan Allah Allah. <gülüyor> Rex Furan Allah Allah. Kontesi kimsin siktir? <gülüyor> Neyse. Am bu ses nereden geliyor falan demiş. Rex Rex diye sesleniyormuş ses. Bakmış böyle ses derinlerden geliyor. içeriden bir yerden. Allah Allah demiş ya. Bu ses benim içimden geliyor sanırım demiş. Biraz daha dikkatli dinlemiş. Rex demiş, ben senin kara ciğerinim. <gülüyor> Artık 150 yaşına geldin. <gülüyor> Çoluk çocuk sahibi adamsın. <gülüyor> Hiç yakışıyor mu ama bar köşelerinde içip donmak Gidip biraz çoluğunla çocuğunla ilgilen ben de biraz rahat edeyim demiş. Rex de kara ciğerini çok sevdiği için onu kıramamış. Tam bilader demiş, ya, ayıp ediyorsun demiş. Yani senin içkiyi bırakmak senin köpeğin olsun demiş. O günden bugüne içki içmiyormuş desem bilmiyorum, <gülüyor> herhalde içiyordur ama davını bırakma sebebi yüksek olasılıkla artık karaciğerinin, pankreasına ve böbreğinin doğru düzgün çalışmaması ama hayranlarına sundu bahane, ailemle daha çok vakit geçirmek istiyorum da. Allah muvaffak etsin yani ne diyebiliriz ki, ne diyelim? Ne desek böyle olur Rex Brown Yani işte. kimin ne diyeceğine, ne deyip demeyeceğine ne diyeceksin? <gülüyor> o Kıbrıs'ta askerlik yok ben abi. <gülüyor> Dün üniversite kongresi toplandı. Siyasal girdi yapayım hemen. Üniversite kongresi sonuç bildirgesini yayınladı. Fikir kulüpleri federasyonu yeniden kuruluyor. Üniversitedeki, üniversitelerdeki müzik kulüplerine çağrımızdır. E, federasyona destek verin. Çok e, ciddi bir gençlik hareketinin ilk adımıydı dünkü toplantı. 15 Mart 2013 tarihini de bir yerlere not edin. E, bir gün çoğuluğunuz, çocuğunuz babaya 2013'te vay be neler yapmışsınız. Sen de o ekipten miydin dediğinde şey olmayın yani hani. Ulan biz de kongreye gitmemiştik diye utanmayın. Hemen Fikir Kulüpleri Federasyonu Hazırlık Komitesi'ne destek verip e, çok güzel şeyler olacak. Yani ilk defa 18 yıllık hayatımda kendi kuşağımdan ve ülkenin geleceğinden bu kadar umut dünden sonra deyip siyasal girdim yaptıktan sonra geçenlerde keşfettiğimiz birkaç albüm olmuştu. Çağatay ile ikimizin beraber otururken de. Ee, o albümlerden bazılarından e, birer şarkı çalalım isteriz size. Hem de e, zihinlerimizi güncellemiş, tazelemiş oluruz. Bunlardan ilki çok tabii ki Lizzy'nin Catching a Tiger albümünden In Sleep olacak. Hayırlı işler. İşte aşk da burada başlıyor galiba. Bir kadın, bir erkek, bir öteki çıkıp bize varlığından haberdar olmadığımız, kuşku bile duymadığımız bir benimizi aynasında gösterdiğinde o bene, kendimizdeki yeniye, hayret verici, şaşırtıcı olana aşık oluyoruz. Yeterince narsisist isek işler burada kalabilir. Ama eğer narsisizmimiz hastalık raddesine varmamışsa o ben üzerinden aynaya, aynayı tutana aşık oluyoruz. ...çok tatlı bir aşk şarkısı dinledik. Ee, Lizzy... ...böyle çok... ...ne derler... ...süper devrimci, manyak... ...ne böyle çılgın, yeni... değişik bir müzik yapmıyor. Ee, Lizzy'nin mükemmelliği... ...bana kalırsa mükemmelliği... Çünkü herkes Lizzie'yi mükemmel olarak e, tarif etmeyebilir. <gülüyor> Lizinin mükemmelliği sadeliğinden ve şarkı söylemeyi sevmesinden kaynaklanıyor bence. Yani uzun zamandır şarkı söylemeye sevilesi bir uğraş olarak bakan, şarkı söylemekten gerçekten zevk alan birisini dinlememiştim. E, beni tanıştıranlar var olsun, özellikle Özgün. Ben izleyici, canlı performans videoları izleyerek tanıdım YouTube'da. Ee, evvela Kit Kadi'den söylediği Fursyudof Happiness'i izlemiştim. Ee, bu, bu hani tipik orak star kaprisleri vesaire. Kadınla zerresi yoktu yani hani çal çalacağı şarkıyı beğendirmek için. Ne derler hani umarım ve be beğenirsiniz işte cover yapacağım ama nasıl olur bilmiyorum şu tavrı işte Bad Romance söylerken. Şarkıya kendini kaptırışı... Yani bana merak ettiriyor. Bu kadın şarkı söylerken ne görüyor? Hani şarkı söylemeyi bu kadar sevmesinin sebebi ne? İşte sanat insanlığın en yüceydi mi? Bunu hep söylüyoruz zaten ama bazen e, sanatçı kibirlerine, kaprislerine vesaire o kadar kaptırıyoruz ki kendimizi. Saf sanatçılar olmaktan çıkıp aşırı düşünceli, teknik, çok ciddi adamlar olmaya başlıyoruz ama sanırım bu işin böyle yürümemesi gerekiyor. O saf amatörlükten, o yaptığın işi sevmekten o işi sevdiğin için yapmaktan vazgeçmemek gerekiyor. Lizzie tam böyle etik ve estetik tartışmaların göbeğinde olduğum bir dönemde karşıma çıkarak bana bunu hatırlattı. Çok da iyi yaptı. Ve ben sanırım yani çocukluğumda bile yapmadığım bir şeyi yapıp sadece İnternetten, televizyondan falan gördüğüm bir kadına neredeyse aşık oluyordum. Bu, bu, gerçekten bu kötü tribi yaşadım yani kendi kendime. Bu, bunu bana yapmayı başardı. Bütün doğallığıyla, o duru güzelliğiyle. Ee, bugün e, pop camiasının güzel bile kabul etmeyeceği, işte 90-60-90 olmayan bir kadın oluşuyla Lizzie beni kendine aşık etmeyi başardı. Lizzy'nin Catching a Tiger albümü bence satın alınmayı ve e, sürekli dinlenmeyi hak eden bir albüm. Umarım bizim ulaşabildiğimiz insanlarda e, bizim aracılığımızla vesilemizle Lizzy'nin albümünü alıp e, oturup günlerce üst üste dinlerler ve ne kastettiğimi anlamaya çalışırlar. Amatör kelimesi Latince'de işini yapmayı seven demek. Lizi tam da bu nedenden dolayı seviyorum ben de. Lizzie bir amatör. Ve beni en çok etkileyen yanı da Lizzie'nin. Yani yeni müzik yapmaya başlayan bir grubun ya da bir insanın marjinal olmak için ...yola çıktığı fikri unutup da sabuklamaya başlaması çok kötü bir şey. Yani kendilerini kaybediyorlar manajer almak için. Bazı gruplar yani ünlü olmak için sapıyorlar yollarından. Ama Liz'i öyle değil. Liz'i Furkan da dediği gibi... ...hani seyircilerin beğenip beğenmeyeceğini tereddüt eden bir kadın. Çok etkileyici gerçekten yani bu işini severek yapması işini daha çok güzelleştiriyor. Kalitesini arttırıyor. Yani şarkı söylerken hakikaten şa o şarkıyı söylüyor yani. O şarkının içine girip şarkının sözlerini yaşayarak size o şarkıyı anlatıyor. Gerçekten çok etkileyici bir kadın, bir grup, bir müzik. Yani bir sanat eserini alımladığımızda şey durumunu hissetmek çok önemli. O sanat eserinin üreticisini, o sanatçıyı ee, eskiden beri tanıdığımız bildiğimiz ve yakınlık duyduğumuz bir dostumuzmuş gibi görebilmek bence önemli. Yani Lizzy'nin bende sağladığı buydu. Ee, gerçekten vaktiyle aşık olmuş gerçekten vaktiyle neşelenmiş, gerçekten vaktiyle hayatın sillesini yemiş ve bunu insanlarla paylaşmak istiyor ve şeyi yok. O, o bahsettiğimiz Şan şöhret kaprisi onda yok. Hani özensiz sahne kıyafetleri var örneğin Lizzy'nin. Bir tane askılı tişörtü her zaman giydiği bir kot pantolonu var. Gitar çalmaktan gitar çalıyor ama öylesine ileri bir gitar çalma tekniği yok. Ee, aslında şarkı söylerken orkestrasına daha çok güvendiğini hissedebiliyoruz. Liz'i Lizi olarak e, albüm yapmış olsa da yani bir grup müzik, grup olarak ortaya çıkmış bir müzik yapmasa da yani bir solo şarkıcıymış gibi bir albüm yayınlasa da sahne performansında Lizzy'nin aslında grubunu önemsediğini görebiliyoruz. Lizzy'nin grubum olmasa aslında benim müziğim bu kadar da dinlenebilir olmayacak. Tavrını hissetmek de ayrıca çok güzel bence. Liz'in albümünü söylediğimiz gibi alın, dinleyin. Gerçekten ben beğeneceğinizi düşünüyorum, umuyorum. Ee, buradan hangi albüme, hangi şarkıcıya geçiyoruz? Uh -huh, Jep and Droids adlı grubun Celebration Rock albümünden 7 numaralı şarkı olan The House That Heaven Built çalacağız size şimdi. İyi dinlemeler. Gönder gelsin. Gençtim ya, ne fark eder deyip geçerdim. Nehrin uğultusu da olur, dalların hıçırtısı da. Gözyaşı, çiğ tanesi, gizli dert veya verem. Ne fark eder demişim, bilmeden farkı istemişim. Vay beni Leyla kokusundan çobam çevginine, Arasta'dan ırmaklara çark ettiren dargınlık. Yola madem çöllerdeki satrabı yalvartmak için çıkmıştım, Hava bozar, yüzüm eğik giderdim yine. Yaza doğru en kutuzuyla sürüngenlerin sabahlar yola devam ederdim. Ey yavrum. Japan Droids'dan dinledik. Bu da yeni keşfettiğimiz, bizim çok beğendiğimiz bir grup. Nereli? Çok önemli bir orgu. Nereli olduğu çok önemli bir orgu. Yiğidin harman olduğu yerden, Kanada'dan. <gülüyor> <gülüyor> İki kişilik dev kadro Japan dinledik. <gülüyor> Yanlış duymadınız. İki ee, kişilik. Bu gürültüyü iki kişi çıkarıyor. Evet. Ee, Pitchfork tayfasının, Pitch tayfa... <gülüyor> çok sevdiği, çok böyle yere göğe sığdıramadığı bir grup Japan Droids. Bu övgüleri ben hak ettiğini düşünüyorum. Hani e, önemli bir eksikliği doldurdu bizim ikimizin hayatında. Bize bir günü karşılamak için gerekli motivasyonu sağlayacak şarkılara ihtiyacımız vardı. Jephan albümünü bulduk, dinledik, çok sevdik. Ee, the House That Heaven Beauty'yi seçmemizin sebebi video klibini çok seviyor olmamız. Keşke imkanımız olsaydı da hani size video klibini gösterebilseydik ama... Ee, 2013'ün Türkiye'sinde Avrupa'nın göbeğinde bu klibe ulaşmanız çok da zor değil. Youtube'a e, Japan Roids yazdığınız zaman galiba ilk sırada çıkan video. The House That Heaven Built In videosu. Bunun yanında <gülüyor> Pitchfork TV'nin çektiği kısa belgeselvari görüntüleri var grubun. Yani nasıl bir e, mentaliteyle bu müziği yaptıklarını öğrenmek isterseniz ben o videoları da izlemenizi öneririm. Kanada e, çok iyi müzisyenler yetiştiriyor. Az müzisyen yetiştiriyor ama öz müzisyen yetiştiriyor gerçekten. E, co yani bu coğrafyanın nasıl bir büyüsü var müzisyenler üstünde bilmiyorum ama hep bizim çok sevdiğimiz, çok çok sevdiğimiz, hatta e, ne derler bizim sanatçı tavrı geliştirmeye çalıştığımız evrelerde karşımıza çıkıp çok e, kahramanlaştırdığımız bir grubun da e, ortaya çıktığı şehir. Godspeed You Black Emperor. Godspeed You Black da geçen yıl uzun zaman sonra bir albüm yayınlamıştı. Onun da küçük bir not düşmüş olalım. Hallelujah, Don't Bend, Ascent. E, yoldaşlarımız direnişin müziğini yapmaya devam ediyor Kanada'da. Evet. Efrim'in e, çetenin reisinin çok önemli bir lafı var. Punk öldü ama punk rock ölmedi diyor. E, aslında bu kadar politik olmaları hasebiyle <coughs> punk, punkların bile yapamadığı bir şeyi yapıyorlar. Ciddi bir politik altyapıları var. Gaz you da dinleyin. Evet. Diyelim, buradan sonra ne yapalım, sen konuşmak ister misin Japan androids ile, Kanada'yla, Gaspi'yle filan ilgilenip Kanada'da gerçekten bende bir büyü olduğunu düşünüyorum çünkü Yani bizim konuştuğumuz gruplardan hiçbirini sevmeseniz bile muhakkak ömrünüzün bir zamanla rush dinlemişsinizdir Kanada'nın çıkardığı bence en büyük gruplardan bir tanesidir Rush. Şimdi size The White Stripes'dan çok iyi bildiğiniz bir adamın yeni çıkardığı solo albümünden bir şarkı çalacağız. Bu şarkının adı da I'm Shakin. Çok güzel bir şarkı. Hepinize iyi dinlemeler. I wobbled in my walk and I'm trembling That's right, you got me shaking When you take me in your arms to talk romance My heart stars are doing that St. Rita dance And I'm dancing zaman zaman her şeyin sürmesini, hiçbir şeyin hareket etmemesini isterlerdi. Kendilerini bırakmaları yetecekti. Yaşamları onları beşikte sallarcasına sallayacaktı. Ayların akışı içinde, yıllar boyunca hemen hemen hiç değişmeksizin, onları zorlamaksızın uzanıp gidecekti. Günlerin ve gecelerin uyumlu seyri, neredeyse algılanamaz bir değişim, aynı konuların sürekli yeniden ele alınışı, sürekli mutluluk olacaktı. Hiçbir sarsıntının Hiçbir trajik, beklenmedik olayın sorgulanmayacağı, sürüp giden bir tat olacaktı. White Stripes'ın White'ından, Jack White'dan. <gülüyor> I'm Shake'in şarkısını dinledik ve bence tek başına da ne kadar da yetenekli olduğunu gösteren bir şarkıydı. Bizim geçenlerde oturup bir müzik keşfetme hatağına kalktığımız akşamda bulduğumuz güzide albümlerden bir tanesiydi. Çok güzel bir şarkı. Jake White modern ozan. Sağ olsun var olsun. Yeteneğini bizimle paylaşmaktan geri durmuyor. Geri de durmasın zaten. bugün müzik konuştuk. Uzun uzun müzik dinleyip konuştuk hatta müzik dinleme kulübüne dönüştü. Bu kadar çok müzik dinlemenin çeşitli handikapları var. Sıkılabilirsiniz. O yüzden daha fazla uzatmanın yersiz olduğunu düşünüp ya e, yavaş dilek ve temenniler bölümüne geçelim diyorum ben. Evet, bugün ekip üyelerimizden birinin de olmamasıyla Furkan'la size kendi müzik zevkimizden parçalar sunduk. Umarım beğenirsiniz, umarım sıkılmadan dinlersiniz ve ben zaten bayağı bir geniş yelpazeden müzikler sunduğumuzu düşünüyorum ve dinleyen herkesin en azından bir şarkıyı kendine göre bulacağını düşünüyorum. Kapanışa gelirsek ben Koparal boyum 1.89 gözlerim yeşil kilom 70 Ben Furkan göbekliyim aşırı derecede kıllıyım çok da bir şeye benzemiyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir haftalık bir gecikmeden sonra yaptığımız üçüncü bölümü umarım beğenirsiniz. Lütfen geri dönüş bildirmekten çekinmeyin. Hatta lütfen dinleyen herkes programla ilgili görüşlerini bize aktarsın. Bizi ısrarla dinlemeye devam edenlere bilhassa teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz arkadaşlar. Üçün dördüncü programda görüşürüz.